olandan Masallar. Bir varmış bir yokmuş. Kargaların gak dediği... ...ördeklerin vak dediği bir ülkede... ...ihtiyar bir adamla çoğu varmış. Derken bir gün yaşlı adam ölmüş. Mevsim kışmış. Çocuklar babalarından kalan köşkte otururlarken... ...en küçükleri olan Keloğlan...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 Ee, şey. Öylese papucu mu yiye canım? Ben ne öküz, ne koyun, ne hindi, ne horoz ne de piliç yerim. Allah Allah. E ee, sen ne yer misin bakalım? Sizi yerim, sizi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ayıp devamca. Ee, sana acıdık, e, donmayasın diye evimize aldık. Merametten maraz doğar diye boşuna söylememişler. Demişse de dev dinlememiş.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 ...sıkıştığın zaman... ...üçünün ismini söyle... ...demir kafeste bile olsalar... ...parçalayıp gelirler... olan Keloğlan... e, Sağ olan anacığım... ...hadi bakalım... He. ...tintin... ...tonton... Ah. ...hadi... Ah. ...himpon... Ah. ...gelin bakalım e, hadi... He. ...oradan ah. uzaklaşmış... ...al gitmiş... ...uz gitmiş... ...dere tepe düz gitmiş... ...önüne bir göl çıkmış... ...hemen göğsünden... ...ihtiyar kadının verdiği... ...iğneyi çıkarmış... ...göle uzatmış...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 Çünkü köpekleri açıkça çağırsa dev anlayacak ve Keloğlan'ı yutacak. Dev iyice kılmaya başlamış. Hadi şarkına başla bakalım. Deyince Keloğlan şarkıyla köpeklerini çağırmaya başlamış. Tin tin, pimpon, tin tin, pimpon. İsimlerini duyan köpekler demir kafesleri parçalayarak hemen yetişirler. Deve saldırıp...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 Sonra o köyden güzel bir kız aldı. Yeni karısı ve köpekleriyle mutlu bir hayat sürdü. <Gülüyor> ...bir yokmuş... ...evvel zaman içinde... kalbur zaman içinde... ...deve tellal iken... ...pire berber iken... ...ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken... ...Aslı Yok köyünde... ...bir keloğlan varmış... ...bu keloğlan... ...öyle cesur... ...öyle cesurmuş ki... ...kimselerden korkmazmış... ...annesinin sözünden de dışarı çıkmazmış... ...akşam hava kararırken... ...evine dönermiş...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 ...diye bütün sular dışarı sıçrar. Bunu gören de... ...Keloğlan'dan korkar. Sana bir şey yapmayacağım. Başka birini alacağım. Der. Keloğlan... Ya ...anlaşmamız böyle değil. Kimseyi alamazsın. İstersen bir kuvvetlenemesi... ...daha yapalım. Ne dersin? Der ve yerden bir çakıl taşı... ...alarak... E, ...şunun bir sıkışta suyunu çıkar da görelim bakalım. De... ...çakıl taşını bir sıkar...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 Bu arada kelo olan hemen bir çukur kazar, üzerine ağaç dallarıyla örter. Devlerden biri bir öküz budu getirince kelo olan, Allah Allah böyle minicik viyet parçası benim dişimin kovuna bile gitmez ya. Bir bağırınca dev hemen şimdi daha getirir efendim diyerek uzaklaşır.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 İçlerinden biri Hey Keloğlan böyle nereden gelip nereye gidiyorsun Buraya ne zaman geldin Vallahi dün akşam bizim ormandan yola çıktım Sabah buraya geldim Deyince onu deli zannetmişler Herhalde aklından zoru var Diye söylenirlerken Bir bey gelmiş Keloğlan'ı alıp evine götürmüş Yiyip içirdikten sonra ee, Buraya nasıl geldim Keloğlan dün akşam Yola çıktım Bu sabah buraya geldim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 Kervanın gelince verirsin demiş. Keroğlan kısa zamanda onları da dağıtmış. Borcu yüz binleri bulmuş. Tüccarlar bakmışlar ki kervan filan geldiği yok. İşin aslını öğrenmek için Bey'e gidip... Bu senin adamının kervanının geleceği yok galiba Bey. Paramızı nasıl alacağız? Bey de... Vallahi bin altını da benden aldı. En iyisi padişaha gidip şikayet edin. Demiş. Padişaha gidip şikayet etmişler. Padişah derhal olanı çağırıp... Bu adamlara yüz bin altın borcun varmış. Doğru mu? Doğru padişah. Ee, kervanım gelir gelmez... E, ...paraların e, bir misli fazlasıyla S ödeyeceğim. Bu söz üzerine padişah adamlara... Bu adam paranızı vermezse ben vereceğim. Hadi gidin rahatınıza bakın. Deyip vezirini çağırmış...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 Keloğlan'ın tüm istediklerini içeren bir kervan fayda olmuş. Ve Keloğlan'a... Başka bir emriniz var mı? Diye sorunca Keloğlan... Eee şu padişaha bir mektup götür. Keloğlan kervanıyla geliyor de. Arap hemen kaybolmuş. Ve padişaha haberi iletmiş. Çok geçmeden Keloğlan kervanıyla çıka gelmiş. Herkesin borcunu vermiş. Kalanları da padişahın hazinesine koymuş. Ve bir gün padişah ölmüş. olan padişah olmuş. Karısı ve halkıyla mutlu bir yaşam sürmüşler. Varmış ...bir yokmuş... ...evvel zaman içinde... ...kalpor zaman içinde... ...yaşlı bir kadınla... ...Keloğlan diye bir oğlu varmış... ...annesi çok yaşlı ve fakir olduğundan... ...Keloğlan her gün... ...dağdan odun kesip... ...köyüne getirip satar... ...o parayla da karnını doyururlarmış... ...bir gün Keloğlan... ...gene dağdan kestiği odunları... ...sırtına yükleyip getirirken... ...yorulmuş... ...dinlenmek için bir ağacın altına oturmuş. Otururken de eline diken batınca... ...vay anam! ...der demez de ağacın yaprakları sallanmış. Ak sakallı bir ihtiyar peyda olmuş. olana, ...beni niye çağırdın oğlum? ...demiş. olan korkarak... E ...ben kimseyi çağırmadım dedeciğim. ...deyince ak sakallı dede... ...benim adım vay dededir. ...vay diyen oldu mu ben gelirim... E, söyle bakayım... ...nereden gelir nereye gidersin... ...diye sormuş... ...keloğlan... ...vay dedeciğim... E, ...dağdan odun kesmekten geliyorum... E, ...bu odunları satıp yaşla anacığımla... ...ikimiz karnımızı doyuracağız... ...elime diken battı da... ...vay dedim... ...sizi rahatsız etmek istemeldim yoksa... ...demiş... ...bunun üzerine vay dede... ...aferin sana... Demek ki sırtında odun taşıyıp annene bakıyorsun. Öyleyse şimdi sana mükafat olarak bir ocak vereceğim. Artık dağa çıkıp odun kesmeye gitmene gerek yok. Pişir ocağım pişir dedin mi... ...bu ocak kırk türlü yemek pişirir. Diyerek ocağı vermiş ve kaybolmuş. Kel olan odunları orada bırakıp sevinçle eve koşmuş. Annesi... Niye boş geldin oğlum? Hani odunlar... ...beni aç mı bırakacaksın bugün? Deyince Keloğlan... ...vay dedenin ocağı varken... ...ben seni hiç aç korumuyum anacığım. ...deyip elindeki ocağı yere koymuş. Her, ee, pişir hocam pişir. Der demez... ...sofraları yemek dolmuş. Annesi... ...Allah vay dededen razı olsun... ...hemen bu akşam komşulara... ...bir ziyafet çekelim de sevinsinler. Demiş... Bütün komşuları yemeğe çağırmış. Akşam olmuş, bütün komşular toplanmışlar. Yemek vakti gelmiş. Keloğlan'ın annesi sihirli ocağı alıp masanın üstüne koymuş. Pişir ocağım pişir der demez masanın üstü kırk türlü yemek dolmuş. Ocağı alıp pencereye bırakmış. Yemekler yenmiş Keloğlan'ın annesi kahve pişirmek için mutfağa gitmiş. Kötü komşularından biri ocağın kerametini fark etmiş. Hemen çocuğunu gizlice çarşıya yollayıp ona benzer bir ocak alıp sihirli ocakla gizlice değiştirmiş. Ertesi gün Keloğlan'ın karnı acıkmış. Ocağı alıp pişir ocağım pişir demiş. Fakat ocak o ocak olmadığı için pişirmemiş. Annesi Keloğlan'a... ...ocağın tılsımı bitti... ...hadi eşeğini al da oduna git... ...demiş. Keloğlan çaresiz eşeğini alıp oduna gitmiş. Ağacın altına oturup... Vay anam vay! Der demez... ...ak sakallı vay dede gene çıkmış. Hayrola Keloğlan... ...beni niye çağırdın? Deyince Keloğlan... E, e, bilmem ki nasıl söyleyeyim vay dedeciğim e, e, şey bizim ocak diye lafları ağzında geveleyince <gülüyor> vay dede. <gülüyor> Ocağını çaldılar değil mi? Ocağını ziyafete gelenlerden çilli kadın çaldı. Ama o ocak ona da hizmet etmeyecek. Şimdi sana bir tavuk vereceğim. Yumurtla tavuğum yumurtla deyince sıkıntıdan kurtulursun. Demiş ve tavuğu verip kaybolmuş. Keloğlan sevinçle eve gelmiş. Annesi... Oğlum hani odunlar beni aç mı bırakacaksın deyince Keloğlan... Ben seni hiç aç bırakırmıyım, canım anacığım. Bak vay dedim bu sefer bir tavuk verdi. Dur bakalım hüneri nedir. Yumurtla tavuğum yumurtla. Der demel tavuk altın yumurtlamaya başlamış. Altınları sarraflara bozdurmuşlar. Evlerine her şeyleri almışlar. Bu ara kötü komşuları bunları gizlice pencereden gözlemiş. Ve kerametin tavukta olduğunu görünce de gece tavuğu çalmışlar. Yerine ona benzer bir tavuk bırakmışlar. Sabah olunca annesi tavuğu yakalamış. Yumurtla tavuğum yumurtla demiş. Ama tavuk yumurtlamamış. Hemen Keloğlan'a seslenmiş. Oğlum bizim tavuğun kerameti bozuldu. Git dağdan odun getir de satıp karnımızı doyuralım. Keloğlan gene dağa gitmiş. Odunları kesmiş, sırtına yüklemiş. Vay dedenin ağacının altına gelmiş. Gelmiş ama vay dediği çağırmaya korkuyormuş. Çünkü onun verdiği iki şeyi de çaldırmış. Ama son bir kere daha şansımı denemeliyip deyip çekinerek... Vay dedem. Der demez vay dede çıkmış. Vay keloğlan vay. tavunu da çaldırdın değil mi? Değilçe keloğlan. E, affet beni vay dedem. Ama kabahat benim iyi yürekli anamda. Her şeyi herkese söylüyor ya. Sen üzülme keloğlan. Kabahat annende değil. Sizin kötü komşularınızda. Vay dedem e, tavuğu kim çaldı bir bilsem inan ki vallahi dişini sökeceğim. Bak Keloğlan şimdi sana bir altın iğne vereceğim. Eve gidince bütün komşuları çağırıp göstereceksin. Batır iğnem batır diyeceksin. Her şeyine kendiliğinden kavuşacaksın. Demiş. Vay dede kaybolmuş. Keloğlan iğneyi alıp yola koyulmuş. ...acaba bu iğne ne yapar diye düşünerek eve gelmiş. Annesi... Ah oğlum hani odun... ...ananı aç mı bırakacaksın? Deyince Keloğlan... <gülüyor> Vay dede varken hiç aç mı kalırız anacığım. Bak bu kez de altın bir iğne verdi bana. Annesi... ...o kadarcık iğne bize ne yapsın? Deyince Keloğlan... <gülüyor> Şimdi görürsün. Batır iğnem batır. Ay ay of of. Ay demiş annesi söylediğine bin pişman olmuş ve iyi ama bu iğne insanın canını yakıyor, kanını doyurmuyor ki. <gülüyor> Sen keyfine bak anacığım. Biz şimdi onun sayesinde hem ocağımıza hem de altın yumurtlayan tavuğumuza kavuşacağız. Sen hele komşulara git, kelo olan altın iğne getirdi de bakalım. Annesi hemen komşulara gitmiş, hepsini eve davet etmiş. ...ocakla altın yumurtlayan tavuğu çalan kötü komşular da... ...iğneyi de çalarız ümidiyle gelmişler. Keloğlan'ın annesi iğneyi göstererek... ...benim aslan oğlum annesine altın iğne getirdi. Ben size kahve pişirmeye gideyim. Sakın ha batır iğnem batır demeyin. Deyip mutfağa gitmiş. Hırsız kötü komşu hemen batır iğnem batır der demez... ...iğne ocağa çalan kötü ve delik deşik etmiş. Aman ne olur durdurun şu iğneyi diye yalvarıyormuş. Kapının arkasında saklanan Keloğlan çıkıp... <gülüyor> ne haber? Durdurun, durdurmasına ama... ...bir şartla bizden çaldın o ocağı verirsen. Demiş. Vermez olur muyum? Vereceğim tabii. Ne olur durdur deyince keloğla. Hadi bakalım peki peki. Batırma iğnem batırma. Demiş. Ocağını almış. Şimdi sıra... ...altın yumurtlayan tavuk da deyip... ...onu çalan komşuyu da çağırmışlar. Annesi ona da... Gördün mü komşucum? Oğlum bana altın iğne getirdi. E ben gidip sana bir kahve yapayım. Aman batır iğnen batır demeyesin. Diyerek mutfağa gitmiş. İğneyi de altın yumurtlayan tavuk gibi zannederek... ...batır iğnem batır der demez... ...iğne her tarafına batmış. Aman komşu yetişin... ...durdurun şu iğneyi bince... ...keloğlan çıkıp... ...altın yumurtlayan tavuğumu... ...verirsen durdururum demiş... Kadın tövbeler olsun Hemen getireceğim deyince Keloğlan Heh, Anlaştık mı Hadi bakalım ben de durdurayım Batırma iğnem batırma Deyip ocağını da Altın yumurtlayan tavuğunu da Almış Karınları acıkınca Pişir ocağın pişir demişler Parasız kalınca Yumurtla tavuğum yumurtla demişler Biri kötülük etmek isteyince de Batır iğnem Batır demişler ve ölünceye kadar annesiyle mutlu bir hayat sürmüşler. Bir varmış bir yokmuş.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 Seni tembel seni. Baban öldüğünden beri hep ben sana baktım. Hiçbir iş yapmıyorsun. Bari git de şu ırmaktan su doldur getir çabuk. Diye bağırınca gel oğlan. Sinirlenme anacığım. Ee, beni böyle yatmaya alıştıran sensin. Benim yaşımdakiler işe giderken... ...sen benim oğluma bir şey olmasın diye yollamıyordu. Ben de tembelliğe alıştım. Deyince annesi... ...al bakayım şu el arabasını, şu fıçıları da. Hadi bakayım doğru hırma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 Dilemem ben ne dilersen. Deyince Keroğlam tembel olduğu için. Ee, şey su dolu fıçılarla yüklü el arabam beni de üstüne alsın. Kendi kendine eve götürsün. Demiş. Anne zerçe Tamam bundan sonra ne dileğin olursa.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 ...padişah... ...aman yarabbi elimdeki kaşık birden kayboldu... ...diye konuşunca... olan padişahın yanına gelmiş... Apa padişahım... ...elindeki kaşığın bire kaybolmasına inanıyorsun da... ...kızının yanında birdenbire çocuk peydah olduğuna niye inanmıyorsun... ...üstelik onları... ...bir de saraydan kovup denize attırıyorsun... ...sevgili oğlum... ...sevgili karıcığım... ...buraya gelin... ...öpün padişahınızın elini...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 ...yoksa beni görürlerse seni aşağıda bırakırlar... ...çünkü en güzelimiz benim. Demiş, demiş ama olan dinlememiş. Ve sonunda iki delikanlı güzel kızı görünce... ...Keloğlan'ı kuyunun dibinde bırakıp gitmişler. olan kuyu dibi sarayında dolaşırken... ...ilerde bir kapı daha görmüş. Kapıyı çalmış, ihtiyacı kadın çıkmış...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 Kuş beni götürecek, götürecek ama 40 koşla 40 denek'e su istiyor. Kadın, kızını kurtardığı için keloğlana istediklerini vermiş. Keloğlan doğru kuşun yanına gitmiş. Ah oh be, işte istediklerini getirdim. Hadi canım kuşum, aşağıya in de yola çıkalım. Kuş inmiş, hazırlıklarını yapmışlar.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 ...zaman içinde... ...kalbur zaman içinde... ...zengin bir adamın iki oğluyla... olan diye bir uşağı varmış. Bir gün adam... ...hepsini yanına çağırmış... ...ve şöyle demiş. Çocuklarım... ...kendimi iyi hissetmiyorum... ...belki bir gün ölürüm... ...ölmeden evvel size bir nasihatte bulunayım dedim... ...kırmızı saçlılardan... ...kısalardan... ...köselerden sakının... ...onların laflarına inanmayın. Demiş gün sonra da ölmüş. Aradan günler geçmiş. İki kardeşle olan evlerinde... ...otururlarken kapı çalmış. Koşup açmışlar... ...bir de ne görsünler... ...kırmızı saçlı bir adam gelmemiş mi? Adam... <gülüyor> Babanızın ölmesine en çok ben üzülüyorum. <gülüyor> Çünkü sağlığında bana... ...her ay yüz altın verirdi. Deyince... ...büyük oğlan babasının nasihatini unutup... ...adama çıkarıp yüz altın vermiş. Ertesi günde... Raslantı bu ya kısa boylu bir adam çıka gelmiş. Çok açım. Babanız sağlığında karnımı doyurmam için bana her ay 200 altın verirdi. Demiş. Bu sefer de ikinci oğlan kısa boyluya 200 altın vermiş. Üçüncü günde köse çıkıp gelmez mi? Ah efendim. Babanızın ölümüne çok üzüldüm çok. Çünkü o bana her ay yiyip içip gezmem için 300 altın verirdi. Demiş. Ona da üç yüz altını vermişler. Gelmişler, gitmişler, sarayın altınlarını bitirmişler. Çocuklar parasız kalınca iş aramaya çıkmışlar. Yolda bizimkiler rastlamışlar. Kırmızı saçlı. Nereye böyle şehzadem? Diye sormuş büyük oğlana. Büyük oğlan da... Paramız bitti, iş aramaya gidiyoruz. ...çalışıp para kazanıp karnımızı doyuracağız. Deyince kırmızı alayla... ...boş verin çalışmayı canım. ...bana yalan söyle... ...sana yalan başına beş altın vereyim. Şehzade... ...bana okulda da evde de... ...yalan söylememeyi öğrettiler... ...açlıktan ölsem bir tane bile yalan söylemem. Demiş... ...bu sefer de kısa... ...kütükoğullana takılmış. He, babanızın parası bitti değil mi? Hazıra daha dayanmaz derler... ...biz sizden aldığımız paralarla zengin olduk... ...hadi gel... ...abinin yapmadığını sen yap... ...yalan söyle de sana biraz para vereyim... ...diye kötü kötü alay etmiş küçük oğlanla... Peşlerinden gelen kösede de Keloğlan'a aynı şeyi söylemiş. Şu iki kardeşe yalan başına beş altın verdik... ...kabul etmediler. <gülüyor> <gülüyor> Şakadan da olsa söyleselerdi, onlara para verecektik Deyince Keloğlan... ...zengin adamın ona yaptığı iyilikleri düşünerek... ...üç baza bir oyun oynamaya karar vermiş. Şunların paralarını alayım da görsünler deyip... Ben yalan söylerim ama tanesine iki bin altın alırım. Demiş... Üç düzenbaz ama şartımız var. Beş dakikada on yalan söyleyeceksin. Tamam demiş Keleoğlan ve başlamış yalanları sıralamaya. Biraz evvel saraydan çıktım. Önüme bir adam çıktı. Müjde Keleoğlan. Deden yeniden dünyaya geldi dedi. Elimi koltuğumun altına attım. Bir elmas çıkarıp adama verdim. Elli adım daha gittim. Başka biri. Ninen dünyaya geldi dedi. he. <gülüyor> Ona da öbür koltuğumun altındaki elması verdim. Biraz daha gittim. Karşıma bir kadın çıktı. Şu limonata çuvalını taşır mısın dedi. Tarttım kaldıramadım. Elimle burnumu sıkıp iki altın hınkırdım. Oradan geçen bir tavuğa yükleyip iki altına taşıttım. Kadının evine gelince baktım ki zavallı tavuğun sırtı kanamış. Üstüne saçımdan kesip ektim. Eve götürdüm yatırdım. Sabah kalkınca bir de baktım ki ne göreyim. Tavun sırtında kavun tarlası çıkmamış mı? Makas alıp kavunu biçtim. içine atladım. Bisikletimle gezmeye başladım. Yolumun üzerine bir hindi çıktı. Yakalayıp tarağımla kestim. Dibi delik tencerede su ile haşladım. Aslı yok tabağa koyup hayali çatalla yedim. Diye devam ederken... Üç düzenbaz yeter olan yeter cebimizde para kalmadı demişler. Çıkarıp altınları vermişler. olan altınları alıp doğru iki kardeşin yanına gitmiş. Altınları vererek. Babanızın nasihatini dinlemediniz. Bütün paraları düzenbazlara kaptırdınız. Yalan söylememeyi öğrendiğiniz için de paralarınızı geri alamadınız. <gülüyor> Sırf sizin paralarınızı kurtarmak için yalan söyledim. Alın paralarınızı, bir daha büyük sözü dinleyin. Herkese inanmayın. Demiş. İki kardeş Keloğlan'a teşekkür edip sarılmışlar. Keloğlan'ı da yaptığı iyilikten dolayı kendilerine kardeş yapmışlar. Köşklerinde ömür boyu tatlı tatlı yaşamışlar.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 Her gün kazancım artıyor. Kelliğe gelince e, saçlı adam çok da e, benim gibi keli yok. E, padişahın kızı e, kelimi ayna gibi kullanır. Saçını tarar. Fena mı ya? Demiş. Kızıncağız çağırıp saraya gitmiş. Nöbetçiler onu dilenci zannedip içeri sokmak istememişler. gelik sebebini anlatınca da padişahın yanına götürmüşler. Padişah ne istediğini sorunca. Ah padişah.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 40 günde deve yenilip onu kızdırmaz. Bu arada dev yokken de kız kelo olana 40 günde halem kalem'i öğretir. 40 gün sonra dev kelo olana. Bu halem kalem sana göre değil. Hazırlan seni annenin yanına götüreceğim. Der ve götürür. Annesi oğlunu görünce sevinir. Ah benim kelo oğlum annem kalem'i öğrendin mi diye sorar. Kelo Allem kalem beni at yap da görem. Der ve altın rengi tüyleriyle pırıl pırıl bir at olur. Kadın gene: "A oğlum nereye gittin? Gel de şu atı tut." Deyince "Gel oğlan." Allem kelle beni insan yap da görem. Der demez gene insan olur. Anası: "Neredesin? A oğlum bir at vardı ki her tarafı altın sarısıydı." Deyince "Gel oğlan." Ey benim güzel anacığım Oğlun Allem kalem öğrendi gayri Padişahın kızını alacak Tavşan da at da bendi Allem Kallem ettim Tavşan oldum Allem Kallem ettim At oldum Şimdi Allem Kallem yapıp Keçi olacağım Beni al pazara götür Padişahın adamlarına sat Diye Allem Kallem Beni güzel bir keçi yap ki görem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 ...demiş, çok geçmeden saraydan duymuşlar... ...pazara gelip... ...hanım, padişah bir küp altın yolladı... ...keçiyi istiyor. Kadıncağız, vereyim mi acaba diye düşünürken... ...Keloğlan bire gelmiş. Ver anne, ve Deyince, kadın keçiyi padişahın adamına vermiş. Keçiyi alıp gitmiş. Kadın da bir küp altını alıp evine dönmüş... Padişah tap keçiyi sevecekken... olan yavaşça... E, ...allem kalem beni yok et ki görem. Der demez padişahın önünde yok olmuş. Evine gelmiş. O bir tüp altınla kendine güzel bir saray yapmış. Sonra da... ...allem kalem beni keçi yap ki görem. Deyince sarayda keçi olmuş... Padişah Nerelere gittin yaramaz gel bakalım kucağıma da biraz seveyim seni Derken Keloğlan yavaşça Annem kalem beni insan yap ki gören Der demez Keloğlan olmuş Padişah kucağında keçi yerine Keloğlan'ı görünce Aman Allah'ım keçi Keloğlan oldu bu ne biçim Diye söylenince Keloğlan e, Ben ben benim padişahım e, Keloğlan ...Allem kalem'i öğrendim. E, ispatada da geldim. Padişah inanmak istemez. Hadi canım olamaz. Eğer gerçekten Allem Kallem'i öğrendin ...beni bir hayvan yap da görelim bakalım. Deyince Keloğlan... Ee, ...baş üstüne... E, ...Allem Kallem, Padişah'ı köpek yaptı göre. Der demez Padişah köpek olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve yalvarır gibi havlamaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keloğlan hemen... E, Allem Kallem. Padişahı insan yap ki görev Demiş. Padişah gene insan olmuş. İnandım olan. Sen Allem kalem'i öğrenmişsin. Sana kızımı vereceğim ama üç şartla. Birincisi Allem Kallem edip... ...güzel bir saray yapacaksın. <gülüyor> Yaptım bile sarayınız hazır. E, i̇kincisi... ...bir daha beni köpek yapmayacaksın. E, kızını verirsen yapmam canım. E, üçüncüsü Allem Kallem edip...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 Hayat tesadüflere bırakılamaz Hadi kalk Dağa git çiçeklerini topla da gel Ekmeğiniz kalladı Deyince Keloğlan ah, Haklısın anacığım Ben de zaten oturmaktan sıkılmıştım Bir daha senin sözünden katiyen dışarı çıkmayacağım Değil ormana gitmiş O günden sonra da Muntazaman çalışmış Ve zengin olmuşlar Ömür boyu Rahat bir hayat sürmüşler İYİLİK SEVER ki.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 Kralın arabasını görünce hemen yerinden fırlamış Yolun üstüne koşup bağıra bağıra miyavlayarak Enda! Enda! Karabaş lordu beni lordun suda boğuluyor Demiş kendisine hep hediyeler getiren Çizmeli kediyi gören kral hemen nehrin kenarına gitmeleri için adamlarına emretmiş Kötü hırsızlar karabaş lordunu yakalayıp her şeyini çaldılar Elbisenin elini bile alıp öylece suya attılar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 Bu sırada Pisi çabucak önden koşmuş... ...çok geçmeden bir sürü çiftçinin toprağı ekip tırpalınadığı bir tarlaya gelmiş... İyi insan demiş Pisi. Kral bu tarafa doğru geliyor... ...muhakkak ki durup bu güzel toprakların ekimlerinin kime ait olduğunu soracaktır... ...şayet ona bu toprakların benim lordum Karabaş lorduna ait olduğunu söylemezseniz... ...hepinizi parça parça et gibi doğrarım... ...demiş ve gitmiş...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 Kedim yalmamış ve yere kadar eğilmiş. Ben zaman bir yolcuğum. Dünyanın güzelliklerini görmeye yola çıktım. Çok uzaklardan gelmeme rağmen... daha küçükten dedi sizin aklınızda pek çok şey duydum. İşittiğime göre... ...bir dakikada istediği saygına çevrilme kudretini doğalmış sizin. Gerçekten doğru mu bu? Bir türlü inanamıyorum. Demiş bunun üzerine... ...inanmıyor musun? Sana göstereyim diye ağa kükremiş. Ve... Bir dakika sonra da odada kocaman bir aslan belirmiş. Kiri de korkusundan dama kaçmış. Biraz sonra damdan inmiş. A gene eski halinde odada duruyormuş. Şerefli efendim... ...kuvvetiniz hakkında şüpheye düştüğüm için beni affedin. Zannettiğinden daha da ızeşemsiniz. Hala bir şüphem affedin. Sizin gibi kuvvetli birinin bir aslana çevrilmesi düşünülebilir. Ama ufacık kıymetsiz bir pusuluk fare olabileceğinize aklım ermiyor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 Böylece dünyayı dolaşmaya çıkan bu üç ahbap hala dolaşıyorlarsa belki bir gün onlara rastlarsınız. Sihirli sopa Bir zamanlar fakir bir terzi ile 3 oğlu varmış.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 Ama kardeşlerimden çaldığım masa ile altın eşyayı şimdi bana geri vermezsen sopayı gene çuvaldan çıkardım dayağa başlar demiş. Peki peki vereceğim. Yalnız sen o sihirli sopayı benden uzak tut. Deyince tornacı çuvala gir sopa. demiş. Sopada çuvala girmiş. Ama kurnaz Hancı bir hafta yediği dayağın acısından ne oturabilmiş ne de yatabilmiş.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 Bundan sonra ihtiyar tersi iğnesini, ipliğini, makarasını, yüksüğünü kaldırıp üç oğlu ile beraber çok zengin olup rahat ve mutlu bir hayat yaşamışlar. <Gülüyor>